Fala, qasim تاب منك نكنن لا يمسه Birha hadtum duy Va neriz okum ön ne velâ lâ izâ balagatil hunqum ve entum hînen iz tenzurûn لكن لا تبصرون فلو Jesus! My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 Zahir O'dur, batın O, O her şeyi hakkıyla bilir. Mealini verdiğim ayeti kerimeler, Hadid suresinin ilk üç ayetiydi. Evet Habib İspirli kardeşimiz Vakıa suresi 75 ila 96. ayetleri ve hemen akabinde de Hadid suresinin ilk 3 ayetini okudular. Habib hocam teşekkür ediyoruz. Allah'a ee, çok hoş Çok hoş bir kıraat arz ettiniz Allah razı olsun. Allah razı olsun. razı olsun. Bu arada Abdurrahman Baz hocamız da bizimle birlikte stüdyomuzda. Ne güzel ettiniz hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam Allah evet, razı olsun. Cümlemizden. Habib hocam farklı bir okuma yaptı değil mi?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 yani evet. Cenab-ı Hakk'ın Esma'il Hüsna'sı 99 isimleriyle Allah'ı tesbih etmek, evet. onu anmak. Fakat arkasından hemen Bismillahirrahmanirrahim zaten bir tesbihdir. Başlı başına bir tesbih Başlı başına mi? bir tesbihdir. Evet. Ve arkasından daha güzel e, o Hadid suresinin, mübarek surenin başı da Sebbaha lillahi ma fissemâveti vel ard diye başlıyor. Yani... Rabbimiz tesbih et derken bizi tesbihe davet ediyor. Evet. Besmele ile tesbih ediyoruz. Evet. Surenin ilk ayeti de yine tesbihle başlıyor. Subhâlillâhib. Yerdeki diye. ve gökteki evet. her şey Allah Yani burada ayrı bir mana derinliği var iki sure arasındaki. Hı hı. E, münasebet diyelim yani daha doğrusu. Yani tesadüfen evet. gelmiyor. Hadid evet, suresi. gelmiyor tabii yani. yani. Evet. Orada da bir incelik var. Bir ömür olmuş. boyu bizi tesbih ettirsin inşallah. Amin inşallah. Amin. Zaten Kur'an'ın tamamı değil mi hocam? Başlı tesbih başına tesbihdir zaten tesbih. evet. Tesbih içinde tesbih değil mi? Besmele, besmele ayrı bir tesbih. Evet. Başlı başına bir tesbih. Ve bu tesbihlerin içinde sebbeha kelimesiyle evet. hasaten yani özelin içinde özel bir tesbih oluyor belki evet. de. Bir de asıl e, hadit suresinin ilk ayetinde sebbeha lillahi ma fis semaveti vel ard derken.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 Aynı zamanda dışarıdan İmam Hatip'i e, orayı da e, derslerini veriyorum. Hafızlığı nerede yaptınız? Hafızlığı İstanbul Bahçeli Evler Yeni Bosna Geylani Kur'an kursunda Kurra Hafız Murat Akbulut Hoca Efendi'yi de ikmal ettim. Evet. Onun haricinde e, Bakırköy İmam Hatip Lisesi'ni dışarıdan bitirdim. Şu anda da açık öğretim İlahiyat Fakültesi'nde devam ediyorum birinci sınıftayım. Tabi İmam bitirdikten sonra görev alana kadar görev alma süreci bir çalışması oldu. Evet. Daha Çamlıca Camii'nde Abdurrahman Hocam da hocamın mezini olduk, o şerefe evet. dahil olduk inşallah. Evet. Ondan sonra çeşitli yerlerde Fahri görev yaptım. Bakıköyli savaşçılar Derneği Basat Fasıl Korosu'nda. Aynı zamanda müzik eğitimi aldım. Sanat, mursa İçin, mursa sanat müziği. Evet. Ee, onun haricinde Aziz Hardal Hoca Efendiler'de, işte Bekir Büyükbaş Hoca Efendiler'de. Eğitimi aldınız. Kaside nasıl okunur, i̇şte ilahi nasıl okunur, incelikleri nelerdir gibi gibi eğitimler aldık. O inceliklerinden biraz sonra biraz <gülüyor> bahsedersiniz hocam örneklerle ya. inşallah. İnşallah. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mezaretler Müdürlüğü.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 Tavrı da var. O Hatta... Abdurrahman Hocam'dan gelen bir ilham <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Hocamın yanında... Esin yani ilham kaynağınız Abdurrahman <gülüyor> Hocam'ın. <gülüyor> ne kadar güzel. Tabii farklı nameler de yapıyorsunuz böyle. inişler çıkışlar falan. Biraz ondan bahseder misiniz hocam? Kimi daha çok dinliyorsunuz Arap camiasında? Yani Arap camiasında Abdurrahman hocam da tavsiye ettiği kişiler işte Mustafa İsmail'dir, Abdussamet'tir... İşte bu yeni son dönem e, Ahmet Nayina gibi böyle gerçekten usta, e, Hı -hı. profesyonel okuyucular. Bunları dinledik. E, onun haricinde Türk tavrı olarak tabi e, İsmail Biçer Hoca Efendi'yi dinledik. Evet. İşte yeni jenerasyon e, tabi bizden daha öndeler onlar. Ali Tel e, hocamız var işte efendime söyleyeyim Erham Mete, Bünyamin Topçuoğlu. Tabi talebelik dönemimizde de bu hoca efendileri dinleyerek.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 وَالَّذِينَ يَقُولُونَ ربنا <سؤال> الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما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 Ayetler. ayetleri manası evet. da önemli. Evet. Müjde ayetleri mesela Nihavent makamında okumaz herhalde değil mi hocam o zaman? Yani müjde ayetleri Rast makamı, Rast makamı evet. Hicaz. Ha, Hicaz okunabilir. Evet. Rast ya da Hicaz makamında müjde ayetleri diyorsunuz değil mi? Evet. O zaman bir müjde yapalım mı? Ve allezine yekulûne Altyazı M.K. hayya tuwassalama khayli fiha Evet Hicaz bir uygulama evet. çok güzel oldu bu da. Evet değerli Burç Efendi dinleyicileri. Programımız kısa bir aradan sonra devam edecek. Kur'an Vadesi her pazar Türkiye saatiyle 19'da Radyomuz Burç Efendi. Kur'an Vadisi her pazar Türkiye saatiyle 19'da Radyomuz Burç Efendi.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 Gidiyorduk Çarşamba günleri akşam vaktinde Yavuz Sultan Selim Camii'nin muvakit hanesinde evet. derslerimiz oluyordu. Bir gün Hoca Efendi dedi ki arkadaşlar kalkın ikiniz. işte beni gösterdi. İkiniz kalkın Uşak Makamı Ezan-ı Muhammedi'ye örnek bir ezan okuyun. İşte biz de kendi arkadaşlar arkadaş aramızda bir de hocamızın vermiş olduğu işte bize bak, e, yansı bak, şey onda. yansıtmış olduğu samimiyette böyle rahat evet. bir edayla okuduk. Hani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 İnternet sayfaları paylaşmaya başlıyor bu sefer. Ve Saman i̇şte, Yolu Haber'de bunu haber yaptı. Samanyolu Haber'de, ayrıca Anahabar Bülteni'nde bunu haber yapmıştı. Evet. Ezanın yayıldığını ben Samanyolu haber yaptı zaman anlatım. Evet. Samanyolu'nun haber sitesine girdiğimde bizim ezanın videosunu orada gördüğüm zaman işte dedim ki tamam bu <gülüyor> demek ki gitmiş <gülüyor> bu ezan dedim bayağı. Fakat evet. isabet olmuş. Önceden duysaydı belki...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 Dinleyelim o açıdan da bunu. yine... E... Şimdi Alpcam kardeşimiz yok ama küçük bir numune alalım mı abi Hocam? Tabii ki. Buyurun. Şarkı. Evet e, ben de baya bir Facebook'ta, sosyal medyada çok güzel ezanlara şahit oluyorum. Mesela dün Sivas'ta e, Ender Acar, e, Acar hocamızın hocamız, evet. okuduğu evet. bir ezan kaydı vardı. Muhteşem hocam. Evet gerçek, gerçek, gerçekten gerçekte Ender Acar hoca Her efendi. Ben şahsenin şahsını tanımıyorum. Hı hı. Ben Ama, de bu vesileyle tanımış evet, oldum. Evet, evet. Sonra temasa geçtim. Gerçekten çok çok güzel ezan okuyor. Evet bilbil bil gibi bir ses var. Ezan aslında...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 Vesaletten, Gül-i Muhammed'dir Obostanı hidayetten Güneşler yüzünüz nuru ziyasından maştir. O bir Allah hocam teşekkür ederiz yüreğine sağlık nefesine sağlık o, ayrıca özellikle e, sondaki yerde Alvallife Hazretleri'nin bu yine bu Hülasatül Hakayık adlı kitabından bir alıntı evet. Muhammed Lütfi Müsterhim Kemali Merhametinden o zatın derdine ruzi ceza rûzi cezada, mahşer gününde derman Muhammed'dir orada bir şefaat istiyor eskiler Hı -hı. özellikle Alvallife benim dedemin de şeyhidir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 Sen Ahmed Mahmud Muhammedsin efendim. Yani buradaki seviyeye bakalım. Belki o da Allahu lefa hazretlerine ait değil ama bu Yaman dedi. Yaman dedi. Yaman Yaman dedi. O da çok muhteşem ya. Evet gerçekten. Çok da okunur değil mi hocam? Evet Ama bu sizin okuduğunuz o Allahu lefa hazretinin bu bunu kimse okuduğunu Ahmet Şahin hoca efendi Neyzen Ahmet Şahin hoca efendi o bir albümünde okumuşlar. Narecinde okunan bilinen bir yer değil. Çünkü evet. Genelde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 Bismillahirrahmanirrahim r-Rahmani r-Rahim. Jaa'kum min anfusikum aleyhim ma'anidtum muharrisun aleikum bil mu'minina raufur rahim